Merhaba ben Asu Aksoy. Merhaba ben Kevork Hilkat. Ve konuğumuz, kendini tanıttı, beraberiz. Ee, şimdi konuğumuzun burada olmasının bir sebebi var. Adaların malum en önemli problemi ne diye sorsak ne dersiniz? Şu sırada işte ulaşım meselesi yani vapurların, <gülüyor> evet. Beşiktaş vapurunun evet. Bence de kaldırılması. Ulaşım. Evet. Her zaman genellikle galiba ulaşımda bir e, sıkıntı var çünkü Maalesef. adı olma durumumuzdan kaynaklanan bir sıkıntı var. Başka seçeneğimiz yok. E, seçeneğimiz yok evet yani yüzemeyeceğimize göre işte evet. bir havaalanı olmadığına göre Allah korusun köprü möprü de olmasın olmadığına göre. <gülüyor> Tek zencefimiz, evet e, vapurlarımız. Vapurlar, maalesef. E, şimdi kısacık bir e, isterseniz ben geçmişten bir özet yapayım. E, Hatırlarsanız e, bir e, adalar, Beşiktaş vapurunun kaldırılmasıyla başlayan bir süreç oldu yıl başında ve adalar bunun için iskelede gösteriler yaptılar, imzalar topladılar, 10.000'e yakın imza toplandı. Ee, ben bu kadar giriş yaptıktan sonra konu, konuyu anlatmanız için size bırakacağım. Çünkü e, sizi de hemen bir e, tanıtayım e, dinleyicilerimize. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi meclis üyesisiniz. Evet. E, Kınalıada'da yaklaşık 35 senedir yaşıyorsunuz. Evet. Ama bir de önemli 310 kişilik İstanbul Belediye Meclisi'nde tek Hristiyan üyesisiniz. Evet. Ve bir soru önergesi verdiniz. Tek Buyurun. Evet. evet. Maalesef <gülüyor> Türünün örneği diyebiliriz. Evet. evet. Ee, teşekkür ederim. Önce e, Açık Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok e, gündemde olan ve Adalıların son derece mağdur olduğu bir konuyu, ulaşım konusunu dile getirdiniz. E, ayrıca ben Adalılar adına size çok teşekkür ediyorum. Tamam. Şimdi efendim yılbaşından itibaren biliyorsunuz e, 1 Ocak itibarıyla maalesef suratımıza Adalılar olarak bir tokat yedik. Bu tokat neydi? Bu tokat bizim ulaşım hakkımızın, ulaşımımızın kar yapmıyor. Efendim yolcu az gibi sudan bahanelerle bizim ulaşım, e, ana karayla ulaşımımız bir şekilde koparıldı. Engellenmedik, adeta koparıldı ve biz adalılar tamamen mağdur ve son derecede sıkıntıya düştük. Çünkü ulaşım hepimizin ana karayla İstanbul'la bağlantısı var. Ve düşünebiliyor musunuz? Vapurunuz yok ve e, maalesef uygun şartlarda denize e, uygun olmayan teknelerle siz bir şekilde iki saatlik, üç saatlik yolculuğa iteleniyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir e, iptal söz konusu olunca bana çok büyük bir görev düştüğünü hissettim. Çünkü sivil toplum kuruluşu arkadaşlarımız vapurların önünde yollarda marketlerde, adanın içinde hepsi sıkıntıda olduklarını, Avedis ne olur bu konuyu yaparmak bas, lütfen adalısın gibi beni teşvik ki aklımda da benim vardı aslında böyle bir e, soru önergesi. Siz zaten meclis üyesisiniz tabii, adalarda. Tabi bu da benim asli e, görevimdi. Dolayısıyla Adalar Belediye Başkanımız ve ben oturduk e, ve halkla ilişkiler müdürümüz oturduk ne yapabiliriz diye bir kısaca hemen şu ifade ettiğim e, soru önergesini hazırladık ve bunun hemen sunumunu yaptık. Ben kısaca size bunu e, açıklamak istiyorum. Lütfen. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na e, 2018 yani 9 Ocak'ta bu soru önergesini sözlü ve yazılı mecliste sundum, okumasını yaptım ve 15.20'de e, de saat 3'ü 20 geçe de e, kabul edildi. Sözlü olarak kabul edildi. Hemen ifade ediyorum. Konu Adalar Ulaşım Seferleri. Malumunuz ilk kez 1846 yılında tarifeli vapur seferlerinin başlamasıyla İstanbul ile adalar arasında toplu ulaşım başlatılmış olmakla birlikte bugün adaların en büyük sorunlarının başında ulaşım gelmekte. Adaların ana ulaşımı İBB'nin görevi olması nedeniyle İstanbul şehir hatları AŞ'ye bağlı şehir hatları vapurları deniz otobüsleri ve özel yolcu motorları ile sağlanmakta. Deniz otobüsleri yalnızca yazın sefer yapmakta şehir hatlarının seferleri ne yazın ne de kışın adalıların ulaşım ihtiyacını karşılamayacak şekilde düzenlenmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hatları kiraya verilen ve denetlenen yolcu motorlarının başta Bostancı olmak üzere Maltepe, Kartal, Kadıköy, Kabataş, Eminönü ve Beşiktaş'a seferleri vardır. Yaz aylarında ise Bursa Yalova, Büyükçekmece, Yeşilköy, ve Avcılar'a motor seferleri yapılmakta. Ayrıca yaz aylarında indirimli ya da ücretsiz seferlerle ile adalara günübirlik Turlar düzenlenmektedir. Günübirlik ziyaretçilerin yaratmış olduğu kirlilik ve kalabalık adaların ve adalıların en büyük sorunlarından biridir. Ulaşımın özellikle kışın azalması, adalarda yaşayanlarda sıkıntı yaratmaktadır. Hem yaz hem kış aylarında vapur ve motor tarifelerinin yetersiz kaldığı açıktır. Yerel yönetimlerin öncelikli görevi yerelde yaşayan halkının sorunlarına çözüm üretebilmek onların sesi olmaktır. Ancak... Dört tarafı denizlerle çevrili ilçemizde 2010 yılında ulaşımla ilgili yapılan, yapılan düzenlemeler adeta adaların yaşadıkları yeri terk etmesi için yapılmaktadır. Adalılar sadece sürekli ve adil ulaşım hakkı istiyor. Yeterli yolcu yok, zarar edilir bahanesiyle temel ulaşım haklarından mahrum bırakılmaya yönelik uygulamaların son bulunmasını istiyor. Ancak... Adalar ulaşımda yapılan değişikliklerle günden güne mahrumiyet bölgesine dönüştürülüyor. Hatırlarsınız 2010 yılında Haydi İstanbul Vapurunu Seç kampanyasıyla bizlere daha konforlu vapurlarla sefer yapma vaadinde bulunan İdo yönetimi tam tersine Adalar Bostancı hattındaki bazı seferlerde vapur yerine motor çalıştırmaya başlamıştır. Vapur seçmeyi bir kenara bırakın var olan vapurlar da Kampanya sonrası yok olmuş ve adalılar maalesef alternatif olarak üretilen motor ulaşımına teslim edilmiştir. Bütün girişimlerimize rağmen her, yap her yıl yapılan toplantılara rağmen Büyükşehir Belediyesi ve onun bir kuruluşu olan İstanbul Şeh Şehir Atları AŞ, adalarda yaz kış yaşayanların beklentilerini karşılayacak şekilde tarifeler düzenlenmemekte, aksine kar etmiyor gerekçesiyle bazı seferleri dahi kaldırmaktadır. Adalar İstanbul'un sahip olduğu çekim çekim gücünün en uç noktada hissedildiği bir ilçedir ve bu sebeple adaları ilgilendiren her karar uygulamaya geçmeden önce adalılar ile paylaşılmalı ve keyfi uygulamalara son verilmelidir. Çünkü kamu hizmetinin kar etmiyor gibi bir gerekçeyle bitirilmesi kabul edilemez bir gerçektir. Kamu hizmeti vermekte olan bir kurum zarar etse de hizmeti sürdürmek zorundadır. 5216 sayılı kanunda da açıkça belirtildiği üzere Büyükşehir Ulaşımı, ana planını yapmak ve yaptırmak ve uygulamak, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak, Karadeniz, Su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksi sayılarını, bilet, ücret tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirtmek, Durak yerleriyle karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç, park yerlerini tespit etmek, işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmekle sorumludur. Ulaşım hakkı herkese eşit olmalıdır. Kamu kurumları düzenleme yaparak ulaşım gibi yaşamsal ihtiyaçların kullanılmasını kolaylaştırır ama sınırlandırılamaz ve kaldırılamaz. Hizmet kalitesini yükseltmek için yolcu memnuniyeti odaklı bir toplu ulaşım anlayışını benimsemek yerine herhangi biri gerekçeye dahi ihtiyaç duyulmaksızın seferlerin iptal edilmesini anlamak mümkün değildir. Yaz aylarında İstanbul'un denize kıyısı olan her ilçesinden adalara sürekli olarak motor seferleri düzenleniyor. Adalar ilçesinin en büyük sorunu altyapısının el verdiği üzerinde yerli ve yabancı turist akınına uğraması, vapur ve motorların kapasitelerinin yetmemesi, insanların güvenli yolculuk yapması dahi sağlanmıyor olması ve kontrolsüz kalabalığın neden olduğu kaos. Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda 1- Adalar ilçesi için sorunlara çözüm üretmek yerine daha da büyük kargaşaya sebep olacak uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik anlayışlı tutumlardan bir an önce vazgeçilecek mi? 2. Adalar ulaşım planı hazırlanacak mı? 3. Misyonu geçmişten aldıkları Kültürel güçle İstanbul'da topluma güvenli, konforlu ve sürdürülebilir deniz ulaşım hizmeti sunmak olan İBB ve ona bağlı kuruşlar, kuruluşlar keyfi uygulamalara son verecek ve sürdürülebilir hizmet anlayışını benimseyecek mi? 4. Sadece yaz aylarında hizmete sokulan deniz otobüsleri seferleri kış aylarında azaltılan tüm seferler ve Mart'ı projesi sebebiyle Kabataş'tan Beşiktaş'a yönlendirilen şehir hatları Beşiktaş seferi yaz-kış aylarında da hizmet vermeye devam edecek mi? Yukarıda açıklanan adalılar olarak taleplerimizin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal tarafından yazılı olarak yasal dayanakları ve gerekçeleriyle birlikte cevaplandırılmasını ve gereğinin yapılmasını arz edelim. Avedis Kevorki Kat, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi. Bakın. Siz bunu şimdi İBB Meclisi'nde... Aynen İBB Meclisi'nde ben bunu sözlü ve yazılı olarak önergemi sundum dolayısıyla akabinde Aydın Düzgüt e, sözcü e, grup sözcüsü söz alarak e, tamamen e, haklı dayanaklara e, ve haklı olduğumuzu e, söyleyerek seferlerin en kısa zamanda tekrar yapılacağını dolayısıyla da bunu burada mecliste e, meclis üyesi arkadaşlarımızın ve İstanbul'un e, İstanbulların e, duyumlarına ifade ettiler. Bununla ilgili Görsel basında da televizyonlarda e, bunun haberi verildi. Çünkü konu son derece hassas bir konuydu. E, ve biz de bunun sevincini yaşadık. Ha bu arada da kısaca kendisine sorduk. Hani ne zaman? Pazartesi olarak e, bize. Geçtiğimiz pazartesi. E, evet, evet söylendi aynen. Ve ben e, burada da e, notlarımda da e, önergenin kabul edildiği 9 e, Ocak 2018 saat 3'ü 20 geçe notlarıma da düştüm ama şimdi bekliyoruz. Ya 10 gündür bekliyoruz. 14 gün neredeyse oldu. Hı. Bekliyoruz ama bir senede de 52 tane pazartesi olduğunu da unutmayalım. Tabii. <gülüyor> evet. Biz kendi şeyimizde bekliyoruz. Kişisel evet. başvurularımızın cevabını da bekliyoruz halim. Ben de Ocak 1'de yapmıştım kişisel başvurumu. Birçok evet. adalı gibi. Evet. Hepimiz bekliyoruz. Ya biraz açıklığa kavuşturmak açısından ne olduğu tekrar bir dönüp bakmak. Yani ne, neydi yapılan iş? Ee, Kabataş'ta bu martı projesi nedeniyle aslında normalde Bravo. şehir hatları Kabataş'a gidiyordu değil mi? Evet. Ayrıca evet. bir de Eminönü seferi vardı. Aynen. Şimdi sonra bu e, Kabataş Beşiktaş'a yönlendirildi. Evet. değil mi? Evet. Evet. Yazın. Bir kısmı da e, şeye yönlendirildi. Eminönü'ne yönlendirildi. Evet. Eminönü ve yani burada Adalılar ikiye ayrıldı. Yani aslında Eminönü ve Kabataş olan Hı -hı. şey düzenleme Eminönü ve Beşiktaş şeklinde yazın böyle devam etti değil mi? Aynen. Aynen sonra... bu şekilde devam etti. Sonra ne oldu etti? ama kışın işte e... sonra Efendim, e, kar yapmıyoruz. Hı hı. Ve Beşiktaş yolcu yok. kısmı, Beşiktaş kısmı kar yapmıyoruz. Yolcu yok. Gerçekten ee, bu İBB'nin telaffuzu mu? Kar şimdi, yapmıyoruz. Eee İBB'nin derken şehir hatlarının bunun açık açık telaffuzu tabii, mu? Kar ulaşım, yapmadığı için. Evet, e, u, u, u, ulaşım komisyonuna vermiş olduğu şey. Yani kar etmiyoruz. Şimdi bakın. Vatandaşlık görevlerinde Dolayısıyla kar etmiyoruz, kar ediyoruz gibi bir mantık asla olamaz. Hı hı. Hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz aylarda e, Japonya'da bir kız çocuğu, bir banilyonun e, birinde oturuyor ve hı. koskocaman tren okuluna gitsin diye yalnız ve yalnız onun için okulu süresince çalıştı ve o kız talebesini e, okuluna götürdü getirdi. Bu ne kadar uyvî bir şey biliyor musunuz? Yani biz, e, yani biz, bakın bir kişi için bu işletme nasıl bir hizmet veriyor? Öte taraftan tamamen e, prens adaları olarak adettiğimiz e, Türkiye'nin ve dünyanın bana göre incisi, dört mevsimin de ayrı ayrı güzelliklerde olduğu adalar beldesi, maalesef cezalandırılıyor. Ama billboardlarda da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yazmış olduğu reklamlarda büyük billboardlarda Ada 4 mevsim çok güzel, yazı güzel, bir mozası güzel, paytonu güzel, bisikleti güzel, <gülüyor> güzel, güzel Bakın, de. Bak e, bir e, şöyle bir şey var, İBB'nin web sitesinde <gülüyor> yazanı aktarayım size. Belediyemiz, hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak paydaşlarıyla ortak bir Eksende buluşup toplumsal diyalog katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder diyor. <gülüyor> evet bizim evet. de beklediğimiz <gülüyor> tab da bu evet, aslında. Bu. Ee, şimdi e, bu Beşiktaş hattının dolayısıyla şu anda kapa kapanmış olması söz konusu ve buradan evet. da aslında kış ya yani adalara ilişkin böyle bir bakışı anlıyoruz değil mi? Daha yaza yönelik de siz de demin söylediniz yazlık evet. E, günübirlik ziyaretçileri taşımaya yönelik Ya yani adaları böyle bir tamamen hani günübirlik ziyaret edilen bir yer gibi gören ama burada yaşayan bir yaşam olduğunu burada neredeyse yani bir 16 bin kişinin yaz kış sürekli yaşadığını okula gittiğini işe gittiğini ve üstelik de yani adaların kışında yaşamak için bir e, yavaş yavaş bir merkez haline geldiğini bütün bu e, nasıl diyelim sosyolojik olguyu ee, yok sayan değil mi? Ee, evet. Böyle bir bakış söz Şimdi konusu. Şimdi ben burada hemen bir parantez açayım. Ee, konu adalar olunca bana göre diğer şeyler teferruat oluyor. Şöyle ki e, evet adalarda 16 bin e, nüfus sayımında 16 bin nüfus var. Böyle bir nüfus ve 16 bin kişiye göre adalar belediyesi olarak siz e, para alıyorsunuz yardım alıyorsunuz. Tahmin edebiliyor musunuz kaç kişiye hizmet ver, veriyorsunuz? Yazın adada ikamet eden en az 300 350 bin kişiye e, hizmet veriyorsunuz. <gülüyor> Bakın aradaki yalnız ben Kınalı adadan bahsedeyim size. Kınalı adada şu anda 280-300 oturum var İka, e, ikamet eden vatandaşımız var. E, aile değil kişi olarak Hı -hı. söylüyorum size yazın 6000 bin konutun 18 ile 20 bin arasında e, ikamet eden insanı var. Bakın aradaki uçurumu e, düşünebiliyor musunuz? Yani ve bir de buna bunun üstüne gene yaptığım bir istatistikte geçtiğimiz şeker bayramında 76 bin kişi yalnız Kınalı Adaya geldi Hı -hı. bir günde. Evet vapur tarifleri şey vapurların ucuz olması evet. parasız olması bayram münasebetiyle ve diğer çevre belediyelerden de o insanların akın akın avcılardan yeşil köyden bakır köyden diğer küçük çekmece büyük çekmece oradan bu insanları gidin adaya gidin işte efendim orada yüzün gezin ne yaparsanız yapın ve hiçbir ücret almadan şimdi böyle bir İstanbul'un yükünü taşıyacaksınız plajı olacaksınız ama karşılığında kış oldu mu? Ha siz İstanbul'un plajı mısınız? Ha siz İstanbul'un görsel güzelliği misiniz? Ha siz heybeli'de mehtaba mı çıkarsınız diye insanları cezalandırın. Yok böyle bir mantık. Bir hakkım evet. daha var Avedis Bey. Buyurun. Geçen sene 4.5 milyon kişinin vapurlarla, teknelerle adaya geldiği söyleniyor. 4.5 milyon. Evet. Yani karlılık hesabına e, vurduğumuz zaman şimdi geçen haftalarda konuğumuz Burhan Şenatalardı. Hı hı. Kendisi kamu işleri eee derd oluyor biliyordum kendisini. Evet. E, e, yorcusu, yani, evet. evet. E, o da birkaç kez vurguladı. Yani sonuçta bu şehir hatları tekel. Evet. Bu doğru mu? Aynen. Peki. Şehir hatları tekel. Evet. Ee, kamu hizmeti veren tek Evet. İdare. Tabii. tabii, tabii, tabii. Tekel olması artı kamu olması bizi ikinci kez düşündürmeli diyor. Evet. Ada olması üçüncü kez düşündürüyor evet. diyor Yani hesapları bunlara göre yapmamız lazım Yani karlılık yok Tamam konu başka Karlılık hesap etmemesi lazım bir kamu kuruluşunun devletin Eğer bir karlılık varsa da çok karlılık var Burada adalar Beşiktaş'taki seferlerin kaldırılmasıyla insanlar haliyle Kabataş'a motorlarla gidiyorlar Tabii. Tekrar söyleyeyim adadan bir öğrencinin gidişi yedi buçuk lira. Bir de dönüşü yedi buçuk lira. On beş lira. Büyük Orada ne kadar harcayacağını bilmiyoruz daha. Yani üç yüz lira. Evet. Bir de bu motorlarla ulaşım aslında adalarla ulaşım için uygun bir özellikle kış ayları için uygun değil değil mi? Asla. Tabii uygun olmamalı şöyle. Bakın açık deniz bir yerde. Lodosa son derece açık olan ve ee, tamamen e, yapı itibariyle de denizci tekneler değil. Şimdi eveliyata geldiğiniz vakit İstanbul'a iz bırakmış. Bahçe, Fener Fenerbahçe, Suvat, Ülev, vapurları bunlar İstanbul'a iz bırakmış. Bunun yanında Ataköy, e, Turan Emeksiz gibi o nostaljik gemiler her biri kaderine terk edildi. Dolayısıyla İstanbul'da ve İstanbulluları ve Marmara Denizi'nde e, denizlere yıllarca görüş, gö, göğüs germiş. Yıllarca denizde e, milyonlarca İstanbulluyu taşımış. Hepimizin birer hatırası olan o güzelim vapurlar maalesef bilinçsizce hem yok edildi, seferlerden alıkonuldu, o prototip, güzel prototipler maalesef e, İstanbul'da vapurunu sen seç, mantığıyla İstanbullumuz evet e, bir ayrıcalıktır ama vapur dizaynı, vapur modeli de prototipi de apayrı bir e, şeydir. Yaşanmış olan e, kullanılmış olan dizaynı modern makinalarla siz onu modern hale getirin. 16 bin mil yapan siz vapurun süratini turbo motorlarla ve aynı zamanda da doğayı e, kirletmeyen o güzelim motorlarla çünkü bunlar evet. buharlıydı biliyorsunuz istim koyverdiği vakit biz adalılar hele üst güvertedeysek simsiyah olurduk kurum olurduk evet. ya onu bile özledik yani bırakın onu bile özledik şimdi ne saygı var ne sevgi var ne de adalarda ulaşım var şimdi bunun tekrar sıkıntısı. belki yani vakit azaldı evet. ee, şimdi sizin bu ee, İBB Meclisi'ndeki taleplerinizi yeniden e, yenilemek gerekiyor. Ve aslında Tabii, İBB'den, Ökoma'dan değil mi? Evet, evet, evet, bugün. Ee, tekrar bu talepleri tekrarlıyoruz. Evet. Ee, ve yani Adalıların Niçin kış ve Niçin verilen sözler tutulmuyor evet. efendim? Şimdi biz bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi 310 kişiden e, e, teşekkül bir e, meclis. Niçin bize bu ee, meclis makamına ve başkanın da olmuş olduğu o meclis salonunda verilen bu söz neden tutun? Hı hı. Ya biz bunu soruyoruz adalılar bir şekilde bana da bunu soruyor. Evet. Maalesef bir kayıtlar, de bunlar numara var sınırlı de. değil yani bir de evet. sadece Beşiktaş seferinin konması değil Tabii. tarifelerin düzenlenmesi. hızlı motorların konulması. Evet. olayı bakın çok önemli hızlı dolar. efendim hı hı. deniz otobüsleri var. Bir buçuk saat gidiş, bir buçuk saat geliş, üç saat bir vatandaş adalı nasıl vapurda o güzelim kıymetli dakikalarını e, heba etsin? Deniz otobüsleri var. Koyun iki tane. Bunun çözümü tane. için paydaşlar da var. Yani evet. burada AKP ilçe başkanı, var, var. Adalar Belediye Başkanı, diğer partilerin hepsinin birleşerek burada evet. ulaşım sorununu adaların çözmesi gerekiyor. Çünkü Aynen. adada gerçekten asgari ücretle yaşayan bir sürü insan var. var. Gelir durumları oldukça az. Bu e, özel şirketlere yönlendirilerek onlara gidiş geliş 15 lira e, para ödetme hiç kimsenin hakkı yok. Bunun bir an önce derhal düzeltilmesi Evet. fikrim Aynen. Dolayısıyla inşallah bu yayınımızın yetkililere çok da iyi bir e, ders olacağına, iyi bir e, sıkıntıyı ifade ettiğimizi anlarlar ve biz İstanbullular özellikle de Adalılar ulaşım hakkımızın tekrar verilmesini istiyoruz. Nihayetinde biz insanız. Bize her şeyin en iyisi layık. Özellikle evet. de yıparmak adalıyız. Yani. <gülüyor> Maalesef programımızın sonuna geldik. Teşekkür e, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız teşekkür için. E, bu arada küçük bir duyurumuz var. Biz bu e, hafta e, sonu e, Adalar e, Büyükada'da Kent Konseyi'nde e, Muhit isminde bir e, e, dijital demokrasi platformunun bir tanıtımı yapılacak. Saat 3'te Cumartesi günü. E, Muhit ile mahallelerin yani aslında herkesin yerel ve orta dereceli yönetimlerle arasındaki iletişimin boşluğunu azaltmaya amaçlıyor. Ve mahallenin iyileşmesi için bir öneriniz olduğunda bunun takibini basitçe yapabilen, ilgililere iletilebilen bir mecra olmayı da hedefliyor. Kısaca yaşam alanlarında iyileşmelerin sağlanması için kitlelerin katılımına imkan veren dijital demokrasi platformu. E, bekleriz katılımı. Çünkü İnşallah. ihtiyacımız var. Ya bu bir mobil, mobil telefon aplikasyonu aslında. Anladım. Evet çok Anladım. basit bir şey. Evet. Ee, bunun tanıtımı yapılacak. Ee, bize Dünya Mirası Adalar Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Teknik Masada Feryal Kabil'e çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.